Mute Hicri 8. senenin Cemaziyel-Ula ayında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise komutasındaki 3000 kişilik İslam ordusunu Bizans üzerine gönderdi. Bir zamanlar tebliğ ettiği dinin salikleri 3-5 kişi geçmeyen Hasreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, 15 sene sonra dünyanın iki süper devletinden biri olan Bizans'a karşı ordu gönderiyordu. O günkü dünya sömürüsünü elinde tutan Bizans, bugünkü evlatları olan batıya, ...bir tek miras bırakıyordu... ...emperyalizm. Kültür, medeniyet, sanat, ihtişam... ...uygarlık diye kafalara işlenen bilgiler... ...hattı zatında emperyalizmin... ...sömürü kalıntılarından başka bir şey değildi. Zavallı bizler... ...Efes'teki sütunlar dikilirken... ...Mısır'daki piramitler inşa edilirken... ...Roma'daki tiyatrolar kurulurken... Nemrutların, firavunların, şahların, kayserlerin heykelleri için masraflar yapılırken kaç zavallı esirin öldüğünü, kaç çare mustazapın, ezilmişin hakkı elinden alınarak onlara yaşama şansı bile tanınmadığını, piramit taşlarının kalıntılarının altında ezildiklerini hiç ama hiç düşündük mü? Açlıktan ölen Habeşistanlıların, Tunusluların, Ürdünlülerin, Mısırlıların hala pek çok masrafın bir kısmını Roma emperyalizminin kalıntılarını ortaya çıkarmak için ayırdıklarını düşündük mü hiç? Mazlumun teri ve kanı üzerinde yükselen dünya elbet bir gün zalimi de yutacaktı. İşte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları ezen bu emperyalizmi yıkmak ve yerine İslam adalet ve nizamını yerleştirmek için cihad ediyordu. Ne var ki kolay değildi. Bu uğurda yüzlerce binlerce şehit vermek gerekiyordu. Zeyd bin Harise komutasındaki İslam ordusu Medine'den hareket etmeden önce Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önce gönderdiği hiçbir orduya vermediği bir talimat verdi onlara. Talimat şuydu. Komutanınız olan Zeyd vurulursa komutayı Cafer bin Ebi Talip alsın. Cafer vurulursa komutayı Abdullah bin Revaha alsın. O da vurulursa aranızdan birini komutan seçin. Müzik İslam ordusu hareket ederek o zamanlar Bizans'ın olup bugün Urdu'n'de bulunan Mağan denen yere varınca yüz bin kişilik Bizans ordusunun kendilerine doğru gelmekte olduğunu haber aldılar. İslam ordusu iki gün Mağan'da kalarak durum değerlendirmesi yaptı. Müslümanlar böyle büyük bir orduyla karşılaşabileceklerini bilmiyorlardı. Bazıları Medine'ye haber gönderip düşman sayısını bildirerek takviye birlikleri istemeyi veya ne yapmaları gerektiği hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden yeni bir emir istemeyi teklif ettiler. Bunun üzerine Abdullah bin Revaha şöyle dedi. Arkadaşlar, bizler şehit olmayı isteyerek bu cihada çıktık. Biz müşriklerle, sayımızla veya kuvvetimizle ya da çokluğumuzla değil, Allah'ın bize lütfettiği din gücüyle savaşıyoruz. Bu inançla düşmana karşı gidelim. İki güzelden birisi, mutlaka bizim olacaktır. Ya zafer, ya şehadet. Abdullah doğru söylüyordu. İki güzelden biri, ya gazi, ya da şehit. Hz. Abdullah bin Revaha'nın bu sözleri üzerine hareket edildi ve iki ordu Mute köyünde birbiriyle karşılaştı. ''Bu ne savaştı ya Rabbi, yüz bine karşı üç bin, çılgın bir kartala karşı bir kanarya, küfre karşı iman, emperyalizme karşı İslam, ezenlere karşı ezilenleri kurtaranlar, işkencecilere karşı kurtarıcılar.'' Ne var ki mücadele kolay değil. Dünya emperyalizminin hiçbiri yanlarında binlerce kurban götürmeden çökmemişti. Bu kuraldı. Kanarya yavrusunun kurtuluşu için ölmeliydi gerekirse ve ölüyordu da. Batı emperyalizminin ataları olan Bizans, o da yıkılmamaya çalışıyordu. Yıkılmamak için de eziyordu insanları. Binlerce, milyonlarca köleleştiriyordu kafaları. Satın alarak kafaları, beyinleri, paralar veya makamlarla umurunda mıydı milyonlarca insanın insan gibi yaşayamaması? Ama yıkılacaktı o. Yıkılması gerekti insanlığın kurtuluşu için. Bu sefer olmaz da başka sefer. Çünkü komutanların en güzeli, insanların tek örneği, peygamberlerin mührü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ferman buyuruyordu. ''Zulüm asla devam edemez.'' Savaş olanca şiddetiyle devam ediyordu. İslam ordu komutanı Zeyd bin Harise yaralar içinde kalmış, her tarafı sızlıyordu. Sıcak ve mukaddes bir sızı. İslam toplumunun duvarlarının tuğdalarını oluşturan çamurun suyu olan bir sızı. Bu sızıyla inşa edildi mescitler ve İslam kaleleri. Bu sızı gölünün üzerinde yürüdü tevhid gemisi. Koca Zeyd bin Harise şehit oluyordun. Ama Mekke'deki kölelikten İslam'ın ordu komutanlığına yükseliyordun. Kölelikten komutanlığa Dünya cehenneminden ahiret cennetine giden güzel ve şerefli bir yolcu. Milyonların gıpta ettiği Allah yolunda cepheden cepheye cihada koşan ve şehitlik mertebesine yükselen peygamber komutanı insan. Senin ve senin gibilerin mücadelesi oluşturduğu İslam toplumunun duvarlarını ve sütunlarını sizin omuzlarınızda yükseldi tevhid binası. Davana kurban ettin kendini. Bizans emperyalizminin kirlettiği toprakları takdis ettin şehadetinle. Mücadelen kaybolmadı Zeyt, Heder olmadı gayretin. Cihad alameti oldu bugüne dek. Adın ve şanın, imanın ve cihadın. Ne mutlu sana. Zeyd şehit olmuştu. Cafer kaptı sancağı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri böyleydi çünkü. Cafer amansız düşmanla savaşıyor... İslam'ın sancağının yere düşmemesine gayret ediyordu. Derken sağ ve sol elini kılıç darbelerine kurban verdi. Atından düşüp sancağa sarılınca da hep birden yüklenerek şehit ettiler peygamberin amcaoğlunu. Hazreti Ali'nin kardeşini. Komutayı bir şehitten, Cafer'den devralan Abdullah bir revahada da bir müddet sonra şehit oldu Allah için. Kavuştu susamış olduğu kaynağa, şiirler söyledi şehadete, mertebelerin en yükseğine, kavuştu arkadaşlarına Zeyd ve Cafer'e, onlar onsuz cennete nasıl giderlerdi ki? Üç şehit, üç komutan ve Allah'a kendilerini feda edip cennetine ulaşan üç Müslüman... ...Allah için ölme yarışına kazanmıştı onlar. Madalyaların en güzeline, ödüllerin en şanlısına kavuşmuşlardı. Yani şehit olmuşlardı. Şehit kanlarıyla sulanan topraklarda zulüm bitecek... Hak ve adalet filizleri yeşerecekti. Düşen sancağı Sabit bin Akram aldı ve Tezel'den bir komutan seçmelerini söyledi. Ona sen ol dendiyse de o daha yakını istedi ve Halit bin Velid'e verdiler sancağı ve komutayı. Mahir bir asker olan Halit ordusunun düzeninde bazı değişiklikler yaparak düşmanda Müslümanlara takviye birlikleri geldiği intibanı uyandırdı. Bunun üzerine Bizans ordusu çekilince Halit de daha fazla zayiat vermemek için ordusunu alıp Medine'ye geri döndü. İslam ordusu bu savaşta yenildiyse de Bizans ordusuna İslam'ın gücünü göstermiş oldu. Nitekim tarih göstermiştir ki, Bizans olan da teşhizat ve askeri gücüne rağmen Mute'den ileriye geçemedi. Bilakis günden güne topraklarını kaybederek Konstantiniye'ye doğru geri çekildi. Fakat İslam gücü onu orada da barındırmadı. Bu savaşta üç büyük İslam komutanı şehit oldu. Şehit oldular ama Bizans'ı durdurmasını bildiler. Canları pahasına da olsa, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke devleti ile imzaladığı Hudi bir anlaşmasına göre Beni Bekir kabilesi Kureyşle yani Mekke devleti ile Huza kabilesi de İslam devletiyle müttefik olmuşlardı. Daha sonra bu iki kabile arasındaki bir anlaşmazlıktan dolayı savaş çıkmış, Mekke devleti de Hudeybiye anlaşmasına muhalefet ederek, müttefiki olan Beni Bekre gizlice yardım etmişti. Bu hadise üzerine Huza'dan Amr bin Salim Medine'ye giderek, Durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattı ve ondan yardım istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr'a çok kapalı bir şekilde cevap verdi. Yardım edildin ya Amr dedi. Bu sırada Huzadan bir heyet daha gelerek Mekke devletinin yaptığı ihaneti Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Ve onlar da yardım istedi. Büyük bir ihtimalle Mekke devleti Huza'nın İslam devleti nezdindeki bu girişimlerinden haberdar olmuştu ki endişeye düştü. Çünkü onlar anlaşmaya ihanet ettiklerini gizleyemiyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu duyduğu takdirde cezasız bırakmayacağını biliyorlardı. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o güne kadar Müslümanlara yapılan hiçbir ihaneti cezasız bırakmamıştı.